Evet, yeni bir günde bir kez daha karşımızdayız kadınca ile. Kadıncanın gündeminde bugün kadın doğum var. Tabii kızlık zarını konuşacağız. Ee, i̇şte... Namus kavramı tabi biraz daha hassas olan konular bunlar. E, toplumda e, tabu kabul edilen, e, namus kabul edilen e, kızlık zırhı tabi biz onu bilimsel açı, açıdan e, inceleyeceğiz ve e, uzman doktorumuza bu konuyla ilgili sorularımızı yönelteceğiz. E, diğer bir konuğumla da efendim... Aile danışmanı olduğu için evlilik ilişkilerini konuşacağız. Kendisine de bir uzman olarak yönelteceğimiz sorular arasında, tabii kadın erkek arasındaki, eşler arasındaki yaş farkından aile içi yaşadığımız problemlere kadar sorularımız olacak. Şimdi konuklarımız kimler hemen tanıtalım. Jinekolog, operatör doktor Sacit Güneş, kadın ve doğum uzmanı kendisi. Aile danışmanı Hüseyin Kaçın. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Çok teşekkürler. Şimdi Hüseyin Bey'le hemen başlayalım konumuza, ee, şimdi evlilikte bir takım anlaşmazlıklar var, anlaşmazlıkların çeşitli sebepleri ve nedenleri var ee, yani bunda çevre faktörü, aile faktörü ve kişilerin kültürel e, tabii bir takım e, kişilik özellikleri, yapı özellikleri de var. E, Tabii teknik olarak bir takım şeyler de var. Mesela eşler arasındaki yaş farkının da bunda önemi var mı yok mu, ee, aynı yaştaki kişiler daha mı iyi anlaşırlar yoksa e, işte aradaki yaş farkının olması bir avantaj mıdır yoksa dezavantaj mıdır evlilik ilişkisinde? Yani eşler arasında kaç yaş fark olmalı? İdeal olan yaş farkının olmaması Hı -hı. ama artı eksi beş arasında değişebilir. Bunun dışında büyük yaş farkları o kadın erkek ilişkisini baba kız ilişkisine veya anne oğul ilişkisine dönüştürmektedir. Yani ideal olan aynı yaş ve yaşa yakın kadın erkeğin bir ilişkiyi başlatmasıdır diyebiliriz. Hı hı. Ve evlilik, sağlıklı bir evliliğin oluşabilmesi için önce kadının hayatta kendini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Erkeğin kendini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Yani sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olmaları gerekiyor. Evlilik öncesi eğer bu anlamda, psikolojik anlamda kişilik olarak e, kadında ya da erkekte, erkekte yetersizlikler ya da hayata dair kaygılar varsa e, evlilik evlilikle beraber hayatının değişebileceğini bekliyor. Bu anlamda evlilik bir terapi değildir. Evlilik e, bir iyileştirme kurumu değildir. Evlilik sağlıklı iki insanın bir araya gelerek bir bütünlük sağlamaları ve bir paylaşımı gerçekleştirmeleridir. Ama toplumda genelde e, evliliğe yönelik baskılar e, söz konusudur. İşte askerden sonra evlen artık veya ne bileyim e, Hı -hı. evlenince mutlu olursun. Yaşın geçti artık evlenmelisin falan filan. Yani Hı -hı. evlilik bir zorunluluk mudur? Yani kişi bunu kişi kendi kimliğiyle kişiliğiyle kendine e, bunu kendini buna hazır hissetmediği müddetçe sağlıklı bir evlilik yapılmayacaktır. Bu anlamda moda bir kavram. Ruh eşini bulmak kavramı hı hı. çok gündeme getirilir. Yani bu anlamda ruh eşi bulunmaz. Ruh eşi birlikte yaratılır, birlikte oluşturulur. Yani kadın erkek arasında duygu paylaşımı varsa bu e, ne diyelim e, bir, bir güven duygusu oluşmuşsa hı hı. süreç içerisinde ruh eşi olunur. Yani Hazırda bir ruh eşi yok. Yani ruh eşi ararsanız bulamazsınız. Peki yaş farkı fazla olduğunda ne tür problemler olur ya da herkes için aynı sıkıntı yaşanır mı, yaşanmaz mı? Mesela atıyorum çünkü 25 yaş, örnek verecek olursak, 25 yaş, yaş farkı olan çiftler var. Bunlar sevgili de aynı zamanda evlilik yapmış çiftler de yani, yani bunun bir e, sıkıntısı, dezavantajı nedir evlilik ilişkisinde? Şimdi babalık duygusunu söylediniz. E, mu, yani mutlu olan çiftler yok mudur? Yoksa mutlaka bu bir ayrılığa sürükler mi ya da işte ilişki içinde başka arayışları yöneltir mi e, çiftleri? Ben, yani bana sorarsanız e, istisna e, yaş farkı çoksa 20-25 ise çok istisna durumlarda mutlu bir evlilik söz konusu olabilir. Hı -hı. Genelde Patolojik sebeplerden dolayı duygusal beklentiler ve arayışlardan dolayı diyelim ki e, yani bir işte yaş farkı erkekte büyükse baba kız ilişkisine dönüşüyor süreç içerisinde hı hı. popüler dünyada da karşılaşıldığında ...bu evlilikler genelde uzun sürmüyor. Uzun sür Peki sürmemesi sebebi... ...yani babanın tavrı mı... E, ...diğer işte kadın olanı... E, ...ilişkiden uzaklaştırıyor... ...ya da e, işte dediğiniz gibi... ...baba kız anlayışı bilinçaltında bir şekilde nüksettiği için... ...erkek sadece bir koruma gücüsüyle... ...evliliğini sürdürüp de dışarıda mı... ...başka bir ilişki arayışında oluyor? Nasıl i̇şte, oluyor? Sadece koruyuculuk... ...yani o kadın yani küçük olan... Büyük olan küçük olanı korumuş oluyor, sahiplenmiş oluyor, hı hı. Ee, onu bir anlamda yönetmiş oluyor, kontrol etmiş oluyor. Küçük olan da büyük olana sığınmış oluyor. Yani bu evlilikte bu anlamda duygu paylaşımı e, oluşmuyor. Yani duygu paylaşımı eşitler arasında söz konusudur. Yani. Şimdi çok sık karşılaşılan yani tabi ki siz bir uzman olarak danışanlarınız var yani hı hı. bu konuda terapiler ya da grup seansları yapıyorsunuz işte e, farklı farklı olaylarla hani yüzleşiyorsunuz birebir hani e, kişilerle ya da çiftlerle de görüşüyorsunuz ama şimdi bizim normal koşulda işte çevremizden duyduğumuz ya da yaşadığımız çevresel yani çevremizde yaşanan bir takım olaylardan e, yola çıkarak hani verdiğimiz örnekler söz konusu e, mesela bunlar arasında işte çiftler arasında çok aşırı derecede yaş farkı olduğunda e, genç olan ...daha farklı, kendi yaşına uygun bir arayış içine giriyor. Evet doğal olarak. Yani genel olarak böyle oluyor. Erkek biraz daha yaş ama çok farklı olunca yani hani bu kadar 20-25 yaş uh -huh. üstü olunca... ...erkek dediğiniz gibi biraz daha koruyucu bir mantıkla evlilik ilişkisine dönüyor. Genç bir var ama orada da başka sıkıntılar oluyor. Şimdi e, kadının dışarıya yönelmesi... ...çünkü... Daha kendiyle eşdeğer bir kültüre sahip, kendi ile aynı hobilere sahip, aynı zevklerden haz alan başka bir işte üçüncü kişiye yönelmesi, erkekte de tabii ki farklı bir kıskançlık yaratıyor. Bir baskı oluşturması, o evliliğin zaten baştan sonra sıkıntı yani yaşanmasına da neden oluyor. Yani bizim karşılaştığımız örnekler bu. Sizin gördüğünüz örnekler nedir? Yani o anlamda ben sağlıklı olmadığını söyleyebilirim. Yani hı hı. ben binde bir, itim, yani yüzde bir ihtimal bile vermeyebilirim. Yani binde bir ihtimal çok iyi örnekler çıkabilir. Bunun dışında dediğim gibi artı eksi 5. Yani e, peki siz böyle evlenen çiftleri gördüğünüzde şimdi medyada da yani medyada da bir takım örnekler var biliyorsunuz evet, Ali. sonuçları da e, kısa zamanda ortaya çıkıyor ama evet. Yani gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bu evlilik zaten uzun süreli olmayacak aşikar çünkü şey olarak kimyasal olarak sıkıntılı hı hı. yaş farkında olması öyle mi görüyorsunuz Ben yani yaş farkının e, yani büyük olmamasından yanayım hı hı. mümkün olduğunca yakın olması lazım yani 2 yaş 3 yaş en fazla 5 yaş Peki on 10 yaş 15 yaş bu farklar da mı aynı sıkıntıyla ee, Burada sonuçta. yani kişilerin, kişilik e, ne diyelim patolojileri böyle bir tercihte bulunuyor dedi. Hı hı. Yani diyelim ki 25 yaş büyük bir erkek e, kendisinde ölüm korkuları olabilir, başarısızlıkları olabilir. Yani yaşıtları bir kadını kadına yetemediği duygusuna sahip olabilir. Çeşitli bir sürü psikolojik etkenlerle e, deneyimsiz, tecrübesiz e, bir bayan ona daha yönetilebilir, kontrol edilebilir gibi geldiği için böyle tercih yapıyor. Bu tercihte bulunabilir. Yani iki taraf da karşılıklı olarak psikolojik bir sorundan dolayı bence büyük olanla ilişki kuruyor. Büyük olanla ilişki kuruyor. Peki o patolojik sebepleri biraz daha açabilir misiniz? Ee, neler mesela vardır bunların arasında? Evlilikte yani kadın açısından bakarsak evlilikte e, kadının mutluluğunu, mutluluğunu belirleyen asıl e, psikolojik bilinçaltı sebep baba kız ilişkisinin e, durumuyla söz konusudur. Baba kız ilişkisinde geçmişinizde travmalar sorunlar yaşamışsanız e, olumsuzluklar erkeklerden beklentileriniz yüksek oluyor. Yani kurtarıcı bir erkek, güçlü bir erkek arıyorsunuz. Kariyerine bakıyorsunuz. Başarısına bakıyorsunuz. Mevtiğine bakıyorsunuz. Ama sağlıklı bir evliliği belirleyen şey para veya başarı değildir. Yani sağlıklı bir evlilik paylaşımdır, duygu paylaşımıdır ve bu anlamda da mümkün olduğunca eşitler arasında yaşanması daha sağlıklı bir süreçtir. Büyük veya işte kadın veya erkek büyükse o da kendi patolojik süreçlerinden dediğim gibi hı hı. yani yönetme, iktidar, kontrol etme duygusunu daha kolay yaşamaktadır. Şimdi şu sözlerle çok sık karşılaşırız. Mesela kadınlar der ki işte babam gibi bir eşim olsun. Hani hı hı. örnek olarak gösterir. Hani tabii ki bu... Şey değil yani o babalık işlevi başka ama babanın anneyle yaşadığı belki sorunlar farklı çocuğa yansımıyor ama genel olarak böyle bir anlayış var. Yani kadınlar işte ee, babam gibi bir eşim olsun... Derler yani. Ee, yani buradaki mantıktaki sıkıntı ne? Ben bunu çok doğru bulmam da onun için soruyorum size. Yani Şunu bu örnekleme bana göre yanlış bir örnekleme. Yani benim babam gibi olacaksa olmaz. Şimdi oradaki hani masum düşünce e, anneme eş olan babam gibi bana da bir eş olsun mantığı var ama hani babam gibi bir örneği çünkü eşler arasında yaşanan bir takım sorunlardan çoğu zaman çocuklar haberdar olmuyor hani anneye sorsanız belki anne için farklı bir şey söz konusu ama kim anneler çocuklarının gözünde babalarının imajında elbette ki bozmak istemezler yaşadığı sorunları çoğu zaman yansıtmak istemezler neden çocuğun psikolojisini düşünerek çocuğun sağlıklı gelişimini düşünerek bunları paylaşmazlar ama yani babam gibi bir olsun mesela bir laf vardı. ana gibi yar yani çok sıkıntı ve sakat bir şey mantığı beraberinde getiriyor gibi düşünüyorum bu açıdan biraz derinleşirsek, Türk toplumunda evliliklerde kadın erkek ilişkisi söz konusu <gülüyor> değil. Yani ne anlamda ee, kadın erkek bir şekilde evlendikten sonra e, kadın e, anne olduğunda, çocukları o pardon evlendik evlenince Hı -hı. işte aman eşine iyi davran, hemen onu ihmal etme e, işte yani gözü başka yerlere kaymasın diye kadınlara çok iyi eş olma baskısı uygulanıyor. İkinci aşamada da daha sonra anne olduğunda kadınlar tamamen psikolojisi bu anneliğe odaklanıyor. İşte hı hı. ana gibi yarı olmaz, cennet annelerinin ayakları altındadır. Kadın e, kendi kadınlık psikolojisinden vazgeçerek artık tamamen annelik psikolojisine odaklanıyor. Hı hı. Yani kadın e, iyi bir evlilikte kadın her zaman kadın olmalı. Yani annelik görevini hemen böyle kuşanmamalı veya annelik e, kadınlığının e, önüne hiçbir zaman geçmemeli. İşte bu süreçte süreç içerisinde evlilikler genelde çoğunlukla anne karı koca ilişkileri e, anne oğlu ilişkisine e, dönüşüyor süreç içerisinde. Ondan sonra bir karı koca ilişkisi bir evlilikte e, kadın erkek ilişkisi anne oğlu ilişkisine dönüşmüşse erkek bu sefer işte o zaman gözü dışarıya kaymaya başlıyor veya başka arayışlara gitmiş oluyor. Çünkü Kadın annelik rolünü abartırsa, çocuklarına duygusal anlamda iyice yapışırsa, e, kadınlık görevlerini ihmal etmeye başlıyor ve hmm. o ilişkinin doğası bozulmuş oluyor. Evet, şimdi e, bahsettiğiniz konudan yola çıkarak, şimdi eşler... Ee, birbirlerine yani özellikle de kadınlar annelik yapmaya başlıyorlar. Yani evlilik ilişkisi evlilik aktı gerçekleştikten sonra <gülüyor> evlilik aktı gerçekleşene kadar bir sevgili ilişkisi sürüyor. Kadın erkek ilişkisi. Kadın erkek ilişkisi evet. Ama evlilik gerçekleştikten sonra bir annecil yaklaşım başlıyor. <gülüyor> yani koruma güdüsünü, sınırları artık biz kadınlar karıştırmaya başlıyoruz. Ne uh -huh. yapıyoruz? İşte bir hani çocuğumuza gösterir yani bize muhtaç olan, işte henüz kendi iradesini kuramamış bireyler olarak çocuklarımıza nasıl ilgi gösteriyorsak, yemeğinden giyimine, işte banyosundan, işte her şeyine kadar, uh -huh. e, nasıl bir özen ve ilgi gösteriyorsak, bir planlama yapıyorsak, bu sefer eşlerle ilgili de böyle bir anlayış İçine ya da bir davranış biçimi içine giriyoruz. Aha. Ne yapıyoruz işte? Aman yemeğine, ye, Aman ben işte şey yapmadım, Aman o yesin Aman bu yapsın falan filan. Sonra bir bakıyoruz, o sevgililik anlayışı ve kavramı gitmiş, abla kardeş, e, şey, e, anne oğul gibi bir abla kardeş gibi gibi bir ilişki biçimi oluşmaya başlamış. Yani hani o ayrımı. Ee, biz gözden kaçırmışız, kaybetmişiz, ipin ucu kaçmış bir vazette görüyoruz. Sonra bir bakıyoruz diyoruz ki niye bu sıkıntılar oluyor? Ama diyoruz ki biz sevgili gibi bakmıyoruz ki eşimize, sevgili gibi yaklaşmıyoruz ki. Dolayısıyla o heyecanlar, o sevgi durumu bilmem ne her şey... şey deniyor evlenince aşk ölür mü? Evet. Peki bu neden yaşanıyor? Neden bunu yaşıyoruz? Hep bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Türk toplumunda veya... E... Ee, doğu toplumlarında kadına bakış açısı burada önemli ee, erkek doğum olayında e, e, Türk toplumunda, toplumunda genelde erkek çocuk beklentisi hepimizin bildiği bir gerçek yani kız çocuğu daima böyle ikinci sınıfmış gibi algılanıyor evet. ve erkek çocuk daima kutlanıyor. yani erkek e, çocuğu doğduğunda daha böyle işte özellikle kayınvalide tarafı diyelim ee, yani daha o gelin daha değerli oluyor kız çocuğu doğuran gelin e, daha değersiz gibi algılanabiliyor Bunlar toplumun gerçekleri e, ve süreç içerisinde de an eğer bir kadın anneleşme rolünü tamamen benimsemişse erkek çocuğunu gelecek sigortası olarak algılıyor ve süreç içerisinde erkek çocuğuna daha fazla her anlamda katkı sağlıyor Yemeğinin en güzelini erkeğe ayırıyor kız çocukları bu anlamda ihmal ediliyorlar ama bu dönem için aynı şey geçerli mi? Yani şimdi mesela çoğu çift genelde kız çocuğu olsun istiyorlar mesela. Genel e, atla, eskiden böyleydi. Genel atlarıyla olumlu bir gelişme var tabii evet. ki ama yine de toplumda erkek çocuğu erkek kutsanıyor. Kadın daima böyle ikinci sınıfmış gibi algılanıyor. Bir toplumun yücelmesi veya kalitesi bence kadına verdiği değerle doğru orantılıdır. Yani kadın ...değer verilmediği oranda daima o toplumdaki problemler eksik olmayacaktır. Ee, yani kız çocuğu bir karı koca ilişkisinde e, kız erkek çocuğu ayrımı yapılmamalı e, süreç içerisinde. Peki eskinin evlilikleri neden bu kadar uzun sürüyordu da şimdinin evlilikleri çok kısa süreli oluyor. Genelde e, problemlerle hani hemen e, işte sıkıntı yaşıyoruz ya da anlaşamıyoruz diye işte mahkeme yolu ya da hukuki yol hemen izleniyor eşler ayrılıyorlar yani çok uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler yaşanmıyor eskinin evlilikleri de mi problemliydi yoksa daha sabır ve anlayış daha mı hakimdi de annelerimizin babalarımızın ya da işte daha büyüklerimizin evlilikleri yıllarca yıllarca sürüyor yani işte 40 yıl 50 yıl süren evlilikler neden bugün yok yani eskiden e, bir e, kadının e, sosyoekonomik düzeyinin e, düşük olmasından dolayı kendini e, evliliğe mecbur etmesi de söz konusu olabilir. Hı hı. Veya ikinci şık da e, kadının duygusal beklentileri e, çok değildi. Yani e, diyelim ki işte temel problem neydi? Erkek seni seviyorum demezdi. E, çiçek e, gül A getirmezdi. Anlardı. Ama buna rağmen e, kadın o, erkeğin ona olan sevgisini içinde hissedebiliyordu. Ama şimdi e, kadınların beklentileri, evlilikten beklentileri daha artmış düzeyde. Biçimsel beklentiler daha mı ağır basıyor o zaman? Yani şekil olarak e, daha çok beklentiler artıyor. Yani işte sürekli çiçeğini alan bir erkek, sürekli "şefseni işte seviyorum" diye dikkat eden bir erkek, kibar davranan bir erkek. Hani daha mı şey makul kabul ediliyor? Ya da hani hep böyle mi? Bütün kadınlar bu beklenti içinde mi oluyor? Kadınlar başlangıç itibariyle şekle çok önem veriyorlar tabii ki. Yani hani o çiçek veya hediyeye... Şimdi bunlar kötü şeyler değil tabii ki. Tamam. İlişkiye besleyen güzel. Şeyden... Ama o işte o, şey, o erkek onu sadece şekil olarak yerine getiriyorsa, evet. içinde duygu eksikliği varsa, varsa. daha sonra e, bir hüsranla bitmiş oluyor bu ilişki. Evet. Ama esas olan duygu paylaşımı. Yani Hı -hı. o çiçeği vermek yetmez. O çiçekle beraber o seni seviyorum sözünün içinin de dolu dolu karşı tarafa aktarılması Aktarılmaz. gerekiyor. Peki o duygu paylaşımı nasıl gerçekleşmeli? Yani bunun şeyi nedir? Hani e, fiziksel paylaşımı nedir, e, ne olmalı, eşler nasıl bir şey paylaşırsa, o duygusal anlamda hani duygu paylaşımını nasıl gerçekleştirirse mutlu olabilir. İki taraf da hani, o ilişkide doyuma ulaşabilir. Biraz önce dediğim gibi iki tarafın da sağlıklı bir birey olması gerekiyor. Tamam. Hayatta kendini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Evet. Ve bu anlamda iki taraf, yani kadın kadın kimliğinde kendini yeterli hissediyorsa erkek erkek kimliğinde yeterli hissediyorsa burada çatışmaları yoksa iki kadın ve erkek birbirini dengelemiş oluyorlar ve ortaya sağlıklı bir evlilik çıkmış oluyor ve burada yani evlilikte tartışmalar olabilir. Bunlar sadece kızgınlık düzeyinde yaşanıyor ve çözüm üretilebiliyor. Evlilikte isterseniz şöyle devam edeyim evlenildiğinde ilk kural, ilk nerede hata yapılıyor mesela İlk tartışmada diyelim ki kadın yatağını ayırmış oluyor. Ee, asla bir evlilikte kadın ve erkek ne kadar kavga ederlerse etsinler asla ayrı yatakta yatmamaları gerekiyor. Ee, bu anlamda ne oluyor? tedbir bu, almaları bir gerekiyor. Güvensizlik mi bir kopuşu başlatmış başlatıyor. oluyor. Sonra kadın eğer bu yöntemi uygularsa kadın cinselliği bir silah olarak kullanmaya, e, kullanmaya başlıyor. başlıyor. Erkekten o duygusal beklentilerini alamayınca cinselliği bir silah olarak kullanıyor ve işte ayrı yatakta yatmalar başlıyor bence eşler arasında tartışma kaçınılmaz bir şey ee, burada bu tartışma en fazla bir gün e, sürmeli ve bir gün sonunda muhakkak bir çözüme erişilmeli bu e, küslükler bir haftayı, üç günü, bir ayı alıyorsa evlilik ileriye yönelik yani kötü sonuçlar ortaya çıkaracak demektir bu süreçte de kadın erkek ilişkisinde e, kadınların tabii ki duygusal beklentileri daha fazla, erkeklerin de e, duygusal beklentileri var. E, bizim tezimize göre erkek, erkek de küsme hakkına sahip ama erkek e, ilişkide şikayet edemez. Erkek daima çözüm üretmeli. Kadına yani Kadın küsmüşse diyelim, erkek de aynı oranda e, küsüp bu küskünlüğü uzatma, yoluna gitmemeli bir noktadan sonra olaya ne diyelim müdahale etmesi gerekiyor ama bunun olabilmesi için işte erkeğin kendine kendisiyle barışık olması gerekiyor kendi e, psikolojik e, duygularında yetersizlik e, hissin ne kapılmamış olması gerekiyor Bu anlamda güçlü bir erkek ve güçlü bir kadın ancak e, sağlıklı bir evliliği ortaya çıkartabilirler çıkartabilirler şimdi günümüz e, işte şeyine baktığımızda yani çok sağlıklı ilişkiler var mı size göre genellemede istatistik olarak baktığınızda yani sağlıklı ilişki genelde istisna diyelim yani genelde son dönemde giderek evliliklerde problemler artıyor diyebiliriz bu haberlerde de yayınlanan istatistiklere göre işte boşanma oranları gittikçe artmaya başlamakta burada da işte biraz önce yine söylemiştim evlilik bir kurtarıcı değil evlilik bir iyileştirici değil yani e, yani evlenince bizim hayatımız e, bir mucize e, gelmeyecek e, evlilik sadece bir paylaşımdır yani iki insan birbirine sağlıklı iletişim kurabiliyorsa süreç içerisinde Efendim ortaya bir aç çıkmaktadır genelde şimdi e, Evlilik öncesi aslında o e, sana tapıyorum işte büyük patolojik e, aşklar aslında sorumlu olan e, a, aşklardır. Yani ev, benim tecrübelerime göre e, bence aşk evlenmeden önce değil, evlendikten sonra başlayan bir süreçtir. Başlayan bir süre. Peki bir telefonumuz var onu alalım. Afyon'dan telefonumuz var. Battal Taşpınar bizi arıyor. Evet. Alo. Hayırlı, hayırlı günler efendim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Çünkü yayınınızı zevkle izliyoruz. Bu o ayda konusunda. Edir. Yalnız benim demek istediğim e, insanlar birbirini sevdikçe yaşlandıkça daha çok birbirine ihtiyaç duyuyor. Ben bunun kanasındayım. 63 hmm. yaşındayım ben. Hala daha hanımımı çok seviyorum ben. Güzel. E, bu çabuk ayrılmaların nedenini de e, e, ee, parasal konulara bağlıyorsunuz. Bağlıyorum. Ah, biz kırsal kesimde hiç parayla bir derdimiz olmadı bizim. Yayınlanıldığında beğeniyle izliyoruz. Peki çok teşekkürler sağ olun. Hayırlı günler efendim. Teşekkürler. Şimdi 63 yaşında tabii eşimi hala aynı şekilde çok seviyorum diyor. Boşanmaları da biraz maddi sebeplere bağlıyor. Hı hı. Yani aslında çıkar beklentileri var yeni jenerasyon evliliklerde. Eskiden mesela diyor bizim kırsal kesimdeyiz, parayla işimiz yok yani biz, evliliğimiz sürüyor sağlıklı bir şekilde diyor. Evet. Dediğimiz gibi yani evlilik öncesi bir sevgi paylaşımı yoksa e, hı hı. yani duygular e, karşı, e, çiftler birbirini yeterince anlayış göstermemişse o evlilik olumsuz sonuçlanacaktır. Duygusal beklentiler <gülüyor> ne kadar yüksek olursa, yani karşı taraftan, onları gerçekleştirmek o kadar zor olacaktır. Yani o bana ne verebilirden ziyade ben ona ne verebilirime odaklanmak daha sağlıklı olmaz mı? Şimdi e, izleyicimizden yola çıkarak hani sorumu sorayım. Şimdi Battal Bey diyor ki biz kırsal kesimdeyiz. Parayla işimiz olmadığı için hani eşler birbirine hem duygusal olarak hem saygı anlamında belki daha güçlü bağlarla hani duygusal e, e, bağlarla e, duygusal bağlarla daha çok e, yakınlık hissediyor. Şimdi mesela e, evlilik ilişkisinde duygu paylaşımından bahsettiniz ya önemli bu dediniz. Şimdi daha somut ifade edecek olursak şimdi e, işte Afyon'da kendi evinde ne yapıyor? Kendi işiyle gücüyle ilgileniyor ama zamanın büyük bir çoğunluğu belki aile içinde birbirlerinin ilişkileri sorunları, çocukların sorunu, torunun sorunu, belki kuzenin bir problemiyle hani eşler birbirleriyle sohbeti daha fazla yol ...doğunlaştırıyor uh -huh. ve çözüm konusunda da... ...bir ortaklaşma yaşıyorlar. Uh -huh. Şimdi... ...yani günümüz dünyasındaki ilişkilere baktığımızda... ...ne oluyor? Sabah... ...saat alarmı çalıyor... Herkes apar topar hazırlanıyor. İşe gidiyor. İşte bir dünya problem yaşıyor. İşte çıkar ilişkileri var, rekabetler var, çatışmalar var. E işte belki yeni yaratımlar vesaire vesaire var. Akşam oluyor eve geliyor. Şimdi bir yorgun argın bir kafa. Zaten trafikten gelmiş iki saatte evine. Hı hı. Zor bela ulaşmış. E, akşam yemeğini yiyecek, iki keyif yapacak. Mesela erkek için söylüyorum ya da kadınlar için. Hani yorgun oluyor. Çok fazla bir şey paylaşmıyor gibi geliyor bana eşler yani o duygu paylaşım işte burada nasıl devreye girecek şimdi günümüz dünyasında çalışan çiftler ki çalışmak zorundayız yani <gülüyor> hani e, ekonomik olarak yaşayabilmek ya da devam edebilmek için çalışmak zorunda ve mecburi şimdi dolayısıyla o temponun ardından bize kalan zamanda çocukları olanlar ya da olmayan çiftler için özellikle de başlangıcını da soralım yani fark etmez e, eşler ne paylaşmalı ne yapmalı? Yani örneğin işte geçen zamanı eş, erkek mesela ee, eşine, hani kadına anlatmıyor. Ama ne yapacaksın diyor. Niye soruyorsun ki yani tanımazsın, etmezsin, bilmezsin diyor. Konuşmayı ve sohbeti otomatik olarak kapatmış oluyor. Şimdi kadın bütün gün evde ya da dışarıda fark etmez. Akşam gelecek ya eşiyle yaşadığı problemi paylaşacak. Çünkü o zaman diliminde yaşanan sorunlar üç aşağı beş yukarı belli. Diyecek ki ya ben şu şu sıkıntılarla Karşılaştım iş yerinde ya hani bana fikir ver ya da ne yapmalıyım ya da ben böyle davrandım doğru mu davrandım diye şimdi kadın eşine danışıyor. Şimdi erkek bunu çok fazla yapmıyor, paylaşmak istemiyor, kendini kapatıyor. Genel olarak yaşanan şeylerden bahsediyorum yani şahit olduğum. Yani o zaman biz bu duygu paylaşımlarını ne yapacağız? Bu doğru bir davranış mıdır yoksa yanlış mıdır? Kendi evliliğimizden örnek vermemi ister misiniz? Mi? evet. Ee, yani bu dış faktörleri ortadan kaldırmak adına belki bu örnek uygun olabilir. Yani ben kişiler olarak e, diyelim evlendiğimiz gün itibariyle eve 6 ay boyunca televizyon alınmasını istemedim. Evde 6 ay alt ay sonra televizyon alınmış oldu. Ama o alt ay içerisinde eğer